İzeger'in Geleceği Hazırlayan ve sunanlar Büşra Yar ve Uygar Özesmi Merhaba, WWF Türkiye yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı. Akdeniz'i tehdit eden sorunlara dikkat çekmek için Fransa'dan yola çıkan Blue Panda kendisi İtalya'nın ardından plastiksiz, atıksız şehirler üyesi, İzmir'in pilot ilçesi Çeşme'yi ziyareti tamamladı. 14-21 Ağustos tarihleri arasında Alaçatı'da düzenlenen Slalom Dünya Rüzgar Sörfü Şampiyonasının açılışına katılan Blue Panda, şampiyona yarışçıları tarafından uğurlanarak Dilek Yarımadası'na doğru yola çıktı. WWF Türkiye, yani Doğal Hayatı Koruma Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Nafis Karadere, bize havamızı, suyumuzu, toprağımızı sunan doğamız, Plastik kirliliği tehdidiyle karşı karşıya. Her yıl 20 milyon tondan fazla plastik atık denizlerimize karışıyor. Bu nedenle Türkiye'de düzenlenen uluslararası bir rüzgar sörfü organizasyonunun plastik atıksız olması plastik kirliliğiyle ile mücadelede önemli. Bu şampiyonada yarışçılarımıza matara hediye ederek tek kullanımlık pet tüketimini azaltmaya başladık. Siz de mataranızda veya bardağınıza su içerek... PET tüketimini azaltabilirsiniz. Plastiğin azaltımı çok önemli ama bir o kadar önemli olan şey de plastik atıklarımızın denizlere karışmayacak şekilde bertarafı. Bu nedenle siz de geri dönüşüme katkıda bulunarak denizlerimizin daha temiz olmasını sağlayabilirsiniz. Geri dönüşüm kutu ve konteynerleri hem şampiyonun alanında hem de dışarıda mevcut plastik atıksız bir gelecek birlikte mümkün dedi. Fransa'nın güneyindeki Gironde bölgesinde 9 Ağustos'ta başlayan ve yaklaşık 74 kilometre kare alanda etkili olan yangın kontrol altına alındı. Yangın bölgede görülen yağmurla etkisini yitirdi. Gironde itfaiye amiri Mark Vermullen Bölgedeki yolların ulaşıma açıldığını, ormanlık alanları gidişinse yasak olduğunu belirtti. Yetkililer 74 kilometre kare alana yayılan yangının kontrol altına alınmasının ardından Gironde'den tahliye edilen binlerce kişiyi evlerine dönmeye çağırdı. İstanbul Valiliği İstanbul'da yaşanacak aşırı yağışlar nedeniyle yurttaşları uyarmıştı. Açıklamada İstanbul'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların Aralıklı ve yaralı olarak kuvvetli olması bekleniyor. Ani sel ve su baskınına karşı dikkatli ve tedbirli olunmalı diye söylemişti. Bilim insanlarına göre iklim krizi aşırı yağışlar, orman yangınları ve kuraklık gibi aşırı hava olaylarının şiddetini ve sıklığını arttırıyor. Aynı şekilde Meteoroloji Genel Müdürlüğü de kuvvetli yağış uyarısında bulunurken İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi yani AKOM'da yurttaşların hava durumu ile ilgili bilgilendirmekle birlikte yeni uyarılarda bulundu. Kentin birçok noktasında aşırı yağışlar nedeniyle insanlar, araçlar mahsur kaldı. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, AKOM'dan yaptığı canlı yayında iklim krizinin etkisinin halin, yazın ortasındaki yağışlarla görüldüğünü söyledi. İstanbul genelinde 45-100 kilogram arasında yağmur düştüğünü belirten İmamoğlu, yağışların mevsim normallerinin 4 katına çıktığını, 35-40 dakika veya bazı bölgelerde 1,5 saatte bu oranlara ulaşıldığını vurguladı. Ve şöyle dedi. İklim krizi hepimizin temel sorunu. 3-4 gün sonra meteorolojiden gelen bilgilere göre bu sefer de 35 derece hava sıcaklığıyla Karşı karşıya kalacağız. Bu defa da bu konuda vatandaşlarımızı uyarmak zorunda kalacağız demiş İmamoğlu. Yani bir yağmurlar bir aşırı sıcaklar. İklim değişikliği mücadelede el birliğiyle hareket etmek zorunda olduğumuzu da sözlerine eklemiş. Geçen sene yaşanan kuraklık ve toz taşınımı ile son 10 yılın en düşük verimini alıyor arıcılar. Bu yıldan çok ümitlilerdi ama umduklarını bulamadılar. Yön haberine göre iklim değişikliği nedeniyle endemik bitkilerde adaptasyon sorunu yaşanırken yine zamansız esen rüzgarlar, ani yağışlar, aşırı sıcaklıklar ve dolu gibi meteorolojik olaylar bitkileri olumsuz etkiledi. Bu duruma paralel olarak 100.000 kovan ile faaliyet gösteren 1100 arıcı da olumsuz etkilendi Elazığ ilinde. Kovan başı 6 ila 8 kilo bal alınırken 500 ila 600 ton arası bir rekolte bekleniyor. Elazığ ortalamasına bakıldığında kovan başına 12 kilogram bal alınmasını gerektiğini belirtmiş Elazığ Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Kimyager Fırat Canbay. Ve tabi burada baktığımız zaman düşüşün %30'lara 40'lara vardığını görüyoruz toplam kovan başı üretimde. Evet Fırat Canbay diyor ki bizlerin sahada almış olduğu bilgi neticesinde bölgemizde bu sene takriben... Geçen yıla paralel bir verim görüyoruz. Ortalama kovan başı 6 ila 8 kilogram ki 12 kilogram olması gerekiyordu. Bu noktaya gelmesine baktığımız zaman küresel ısınmanın etkisini arıcılar yaşıyor. Çünkü arıcılık dediğiniz zaten doğa ile temaslı bir meslek. Arıcı ne kadar mücadele ederse etsin, emeği işin içine katarsa katsın %75'i doğanın bir etkisinin ile oluyor. Doğadaki bitkinin nektar vermesi için. Tüm şartların olgunlaşması lazım. Bu bölgede bal bitkisine baktığımızda endemik bir bitki türünden geliyor bu ballar ve ne yazık ki de bu bitki bir adaptasyon sorunu yaşıyor iklim değişikliğine bağlı olarak diye konuştu. İklim krizine karşı ve doğa için harekete geçtiğimiz bir gelecek diliyoruz. Esen kalın.